1883, numaralı konu, İbni Abbas ve Übeyi Bin Kab'ın dua sayesinde yağmurdan korunmaları, evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer bir gün bize,